Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama bat. Bugün tarih uh, 3 April 2011 Almanya'da iki tane ders düzenleyeceğiz. iki tane ders vereceğim inşallah. Birinci dersin konusu tevhid tevhidin önemi ve fazileti ve bazı insanların bu tevhid hakkındaki bazı yanlışlıkları. ikinci ders ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağından bahsedilmesi ve bu fırkalar hakkında bazı kaydeler Geçmişte ve günümüzdeki bazı fırkaların itikatları, inançları hakkında olacak inşallahü teala. Bundan dolayı Allahu Teala'dan yardım dileyerek diyorum ki <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde Muad ibn Cebel diyor ki kuntu radifen nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ala himarin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber ile bir eşek üzerinde idim ve peygamberin arkasındaydım. Ve bana dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Muaz ey Muaz atdrim ma hakkullah alel ibad ve hakkul ibadi alellah Kulların ve Allah'ın kulları üzerinde hakkını ve kulların Allah üzerinde hakkını biliyor musun? Ben de dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hakkul ibadi, Hakkullahi al ibadî en ya'buduhu ve la yuşriku bihi şey'e Allah'ın kulları üzerinde hakkı ancak ve ancak Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyde, hiçbir ibadette Allah'a ortak koşmamalarıdır. Ve kulların Allah üzerinde hakkı ise, her kim ibadetini ancak Allah'a yaparsa, Allahü Teala onu cehennem ateşinde azap etmemesidir. Bunun üzerine Muad ibni Cebel diyor ki: "Ya Resulullah, felehbirun nas. Ey Allah'ın Resulü, insanlara anlatayım mı bu senin dediğini?" Peygamber de dedi ki: "La tuhbirhum feyettekilu. Şu an anlatma onları, onlara ki e, ümüte kapılarak amelleri bırakmasınlar diye. Şu an anlatma." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettikten sonra Muad ibni Cebel bu hadise insanlara anlatıyor ve bize kadar e, bu hadis ulaşıyor burada gördüğünüz gibi Allah'ın kullar üzerinde hakkı ancak Allah'a ibadet edilmesi dikkat ederseniz Allah'a iman edilmesi Allah'ın var olunması falan peygamber bunu demiyor bilakis Allah'a ibadet edilmesini bütün ibadetleri ancak Allah'a yapılmasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Çünkü genellikle insanlardaki problem muşkile Allah'ın var olması buna inanmak, inanmamak değil de bilakis ibadetlerini Allah ile başkasına yapmak problem e, çoğu insanlarda. Yani ibadetlerini Allah ile birlikte başkalarına da yaptıklarını görüyorsun. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu konuda insanları uyarıyor. Kulların Allah üzerinde hakkı ise Ehli Sünnet ve'l Cemaat'a göre kulların Allah üzerinde hakkı vardır. Ancak bu hak kulların kendilerinin icap ettiği zorladığından dolayı değil. Birakis Allahu Teala kendisi böyle bir hak kendisine vermiş. Demiş ki ey kullarım bana ibadet edip hiçbir şeyde şirk koşmazsanız kendi üzerime hak veriyorum ki ben size azap vermeyeceğim. Dolayısıyla allah Teala kendi kendine böyle bir böyle bir vaatte bulunmuştur. Bildiğiniz gibi kardeşler tevhid üç kısımdır. Ulûhiye, Robbibiye ve esma ve sıfat. Bazı alimler diyor ki tevhid iki kısım: tevhid ul marife ve isbât ve tevhidul ul ve alqast. Marife ve isbat tevhidi. Bu da bilme bilmek tevhidi, ispat etme tevhidi. Yani robbibiyet tevhidi ve esma ve sıfat bu bunun altına giriyor. Biliyorsun ki Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Biliyorsun ki Allah var, rızık veren, tedbir eden, yöneten, öldüren, dirilten. Bu iki tevhid, e, marife ve ispat tevhidinin altına girmektedir. İkinci tevhid ise, tevhidu talabi vel kasd, talep ve kasıt tevhidi. Yani sen kendi amellerinle Allah'a talep ediyorsun. Bu da uluhiyet tevhididir. Dolayısıyla bazı alimler tevhid iki kısım demiştir. Birinci kısmın altına hem rububiyet hem esma ve sıfatı girdirmişlerdir. Bazılar da e, demiştir ki biraz daha açıklamıştır. De, demişler ki tevhid üç kısım rububiyet, esma, e, uluhiyet ve esma ve sıfat tevhidi. Mekke müşrikleri bildiğiniz gibi rububiyet tevhidini genellikle kabul ederlerdi Allah'ın var olduğuna rızık verdiğine yarattığına dirilttiğine iman ederlerdi onlara soracak olursanız yeri ve göğü kim yarattı derler ki Allah yarattı umumen buna iman ederlerdi ancak problemleri uluhiyet tevhidindeydi çünkü ibadetlerini Allah'tan Allah'a da yaparlardı ve Allah'tan başkasına da yaparlardı ve derlerdi ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bizim ile Allah aramızda bunlar vasıtadır. Dolayısıyla bazıları peygamberlere ibadet ederdi. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ve annesine ibadet ettikleri gibi. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "En teqult lin-nasi tetekhizuni ve ummi ilahin min illa dedin beni ve benim annemi." Allah'tan başka ibadet edilen yapın. Sen mi dedim bunlara? Demek ki İsa Aleyhisselam ve annesi ibadet edilmiş. Bunu da Hristiyanlar yapmışlar. Nasıl ibadet etmişler? Bildiğiniz gibi Hristiyanlar günahlarının affolması, sıkıntı anında bir yardım dileme gibi İsa Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki e Ey İsa, Ey Maria, İsa, Ey Meryem, diye İsa aleyhisselam ve onun annesini çağırıyorlar. Dolayısıyla bu ibadetleri İsa aleyhisselama ve annesine yapıyorlar. Dolayısıyla bazıları peygamberlere ibadet etmişler. Bazıları da meleklere ibadet etmişler. Mekke müşriklerinden bazıları meleklere ibadet ediyordu. Çünkü Allahu Teala ayette diyor ki onlara meleklere soracak. E "He uleyyekum kanu ya'budun. Onlar size mi ibadet ediyordu?" Onlar da diyecek ki ya Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Çünkü cinler şeytanlar e, onları kandırıp meleklere ibadet edin diye vesvese vermiş. Onlara anlatmış. Dolayısıyla aslında şeytanların dediğine yapıyorlar. Şeytanlara ibadet ediyorlar. Cinlere ibadet ediyorlar. Bazıları da evliyalara salih insanlara ibadet ediyordu ve genellikle salih insanlara ibadet ediyorlardı. Ulaiha kedini yebtegun ulaiha kedini yedun ila yebtegun ila rabbihimul vesilete eyhum akrab Onlar ulaiha kedini yedun yebtegun ila rabbihimul vesilete eyhum akrab aleyküselam Allah onlar hakkında diyor ki O sizin ibadet ettikleriniz yani o salihler o iyi insanlar işte onlar Allah'a yaklaşmak için vesileler arıyorlar ibadetleri yapıyorlar. Yani Allahü Teala diyor ki o sizin ibadet ettiğiniz salih insanlar, iyi insanlar, evliyalar onlar Allah'a yaklaşmak için, Allah'a yakın olmak için kendileri ibadet ediyorlar. Kendileri Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Dolayısıyla onlar dahi iyi bana ibadet ediyor. Siz nasıl olur da siz o salih insanlara ibadet edersiniz? Bilakis ancak ve ancak Allah'a ibadet edin diye Allahu Teala ayetinde beyan ediyor. Bazı insanlarda ağaçlara, taşlara ibadet ediyordu. Aç ve taşlardan bereket bekliyorlardı. Bundan dolayı Allahu Teala dedi ki Efer vel ve Lat ve Uzza ve Menat Üçüncü olan Menat'ı gördünüz mü? Lat Mekke'de bulunan bir putun ismi. Bu putun Var olmasının sebebi Mekke'de sa salih bir insan var idi. Bu insan Mekke'ye hacca gelen insanlara suyu ve buğdayı, buğdayı ee, su ve buğdayı birbirine karıştırıp insanlara ikram ediyordu. Bu karıştırmaya da Arapçada lette demek. Lette yeluttu. Lett bu kelimeden türemiştir. Çünkü bu adam öldükten sonra müşrikler diyor ki bu adamı biz hatırlayalım. Hatırladıkça ibadetlerimiz artsın ve bu adamın heykelini yapıyorlar. Sonra ilim unutulduktan sonra cehalet arttıktan sonra bu adama tapmaya başlıyorlar. Ve bunun heykeline de Lat diye isim veriyorlar. Uzza ise ağaçtan yapılmış bir put. Taif'te bulunan putların en büyüklerinden. Mekke'yi fethettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Velid'i yolluyor. Bu putu yakmak için. Bunun üzerine Halid ibn Velid gidiyor. Bu putu e, kılıcı ile kesiyor. İçinden bir varlık çıkıyor. Şeytan çıkıyor yani. Ve Halid ibn Velid kılıcı ile e, bu şeytanı ikiye doğuruyor. Ve diyor ki: "Ya Uzza, küfrana ke la şükranek. ehanek." Ey Uzza, seni küfre diyorum. Seni kabul etmiyorum, seni inkar ediyorum. Sana şükür etmiyorum. Gördüm ki Allahu Teala, bildim ki Allahu Teala seni zelil etmiş." Değil? Kılı diyor ve kılıcıyla bunu ikiye doğruyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Peygamber de diyor ki işte o Uzzaydı. Bundan sonra hiçbir Uzza olmayacak. Menat putu ise mena kelimesinden müştaktır. Akıtılan demek. Nasıl ki mina. mina diye isimlendirilmiş. Niye? Çünkü orada kurbanlar akıtılıyor. Allahu Teala'yı. Akıtmadan geliyor. Aynı şekilde Menat da akıtmadan gel e, türemiştir. Çünkü Mekke müşrikleri kurbanlarını bu putun önünde kesiyorlardı. Ve bu puta e, kurban kesiyorlardı. Kurban ibadetini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı menat diye di isimlendirilmiştir. Dolayısıyla kardeşler, Mekke müşriklerinin ibadetleri farklıydı. Bazıları dediğim gibi meleklere, putlara, peygamberlere, Salih insanlara, ağaçlara, taşlara ibadet ediyorlardı. Ve diyorlardı ki: "Mana abduhum illallü karibuna illallah zulfa". Biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. Bunlar bize fayda vermiyor, zarar da veremiyor. Bize bir faydası yok. Ancak bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Faydayı ve zararı veren Allah'tır. Ancak bunlar bizi Allah'a Allah'a yaklaştırıyor diye ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyordu. Bunu niye diyorum? Çünkü bu zamanda özellikle tarikatçılarda, tasavvufçularda Allah'tan başkasından medet umarlar, yardım dilerler, ada kadarlar, kurban keserler ve bunların şirk olduğunu onlara anlatırsan derler ki biz bunların fayda veya zarar verdiğine inanmıyoruz ki zaten. Allah dilemedikçe bunlar bize fayda ve zarar veremez. Ya niye bunları böyle yapıyorsunuz? Derler ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bizim dualarımız Allah'a direkt direkt e, ulaşmaz. Biz aciz kuluz, günah, günahkar bir kuluz. E, bu salih insanlar, bu evliyalar Allah katında bir mevkiisi, bir mertebesi var. Bunlar Allah'a, Allah'ın sevgili kulları. Bunlar bize Allah'a yaklaştırıyor, yaklaştırıyor dediklerini duyarsın. Aynı Mekke müşrikleri gibi. Ve şöyle bir misal verirler. Derler ki, nasıl ki bir kralın yanına ulaşmak istiyorsan, kralın yanına direkt ulaşamazsın. Bilakis, ona ulaşmak için vasıtalar, vesileler araman gerekir. Kralın tanıdığını e, gibi bakanları, bu gibi insanlara Aracı etmen gerekir derler. Bunlar bu Mekke'ş müşri, bu müşrikler, bu zamandaki böyle diyen bu müşrikler Allahü Teala hakkında suizanda bulunmaktadırlar. Kötü düşünme, kötü düşünmektedirler. Çünkü krallara ulaşabilmek için vasıta gerekir. Doğru. Niye? Çünkü o kral seni duyacak değildir. Seni kaybi bilecek değildir yanında olmayanı da bilecek değildir. Acizdir. Dolayısıyla yardıma yardımcıya ihtiyacı vardır. Problemleri ona anlatan birisine ihtiyacı vardır. Ancak Allahu Teala hakkında bu şüphesiz ki geçerli değildir. Çünkü Allahu Teala'ya sen dua ettiğin zaman o seni işiticidir. O her şeyi bilicidir. Senin içindeki ve dışındaki her şey Allahu Teala bilir, bilir. Bundan dolayı Allah diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي bu اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Kullarım benden soracak olurlarsa ben onlara yakınım onların dualarını kabul ederim. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz der ki اُدْعُونِي ancak ve ancak bana dua edin, bana ibadet edin, benden yardım dileyin, bana dua edin istejibleküm ki ben de size ben de size icabet edeyim. Dolayısıyla aciz olan yanında olmayan, gaybı bilemeyen, yardımcıya ihtiyacı olan bir kral ile bir beşer, bir insan ile Allahu Teala'yı kıyaslamak ne kadar da büyük bir zulümdür. Allah Allah hakkında suizandır. Aynı şekilde bir kralın bazı insanlar affetmesi için bir aracı gelir ve onun kalbini yumuşatır. Der ki bu kişi böyle miskin şöyle şöyle lütfen bunu affederdi kalbini yumuşatır. Fakat Allahu Teala hakkında bu şüphesiz ki geçerli değildir. Allahu Teala bundan münezzehtir. Kimse Allahü Teala'yı yumuşatmaye yumuşatamaz. Çünkü Allahu Teala istediğini affeder. Affetmesi için illa birisi yalvarması gerek değil. Bilakis sen Allahu Teala yeter ki dua et ki Allahu Teala duanı kabul etsin. Bilakis de geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kendisine dua etmeyene buğz eder. kızar. Ve mütevâtır hadiste de olduğu gibi Allahu Teala dünyanın semasına iner. Gecenin 3'te 2'si geçtiğinde der ki: Men yed'uni estecib lehu. Men istighfiruni aghfir lehu. Men yesaluni a'tihi. Kim bana dua eden bana dua eden yok mu ki? Bak Allahu Teala kullarının kendisine dua etmesini istiyor. İstemesini istiyor. Diyor ki bana dua eden yok mu ki duasını kabul edeyim. Bana istigfar eden, affolmasını isteyen yok mu ki onu affedeyim? Benden bir şey isteyen yok mu ki onu onu affedeyim, affedeyim diye Allahutaala kullar Allah Teala böyle bir nidada bulunur. Dolayısıyla kardeşler bu zamandaki müşrikler ile sıkıntı anında yetiş ya şeyhim, yetiş ya fulan, yetiş ya lan diyen müşrikler ile Mekke müşrikleri arasında hiçbir fark yoktur. Bir akiz bu zamandaki müşrikler Mekke müşriklerini birçok şeyde geçmiş durumdadırlar. Çünkü Mekke müşrikleri sıkıntı anında bütün ilahlarını terk ederlerdi ve ellerini ancak Allah'a kaldırırlardı ve Allah'a yalvarırlardı. Bundan dolayı Allah-u Teala onlar hakkında der, der ki فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar gemiye bindikleri zaman ve gemi batacağı zaman ancak Allah'a ihlaslı şekilde, ancak Allah'a dua ederler. Allah'tan isterler. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرَّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Fakat ne zaman ki biz onları karaya kurtarırız, işte onlar yine şirklerine geri dönerlerdir yani sıkıntı anında Allah akıllarına gelirdi. Sıkıntı bittiği zaman yine kabirlere, türbelere, ağaçlara taşlara dua ettiklerini görürdün. Fakat bu zamandaki müşrikler maalesef hem sıkıntı anında hem sıkıntı olmayan anda Allahü Teala'yı değil de şeyhlerini evliyaları peygamberleri çağırdıklarını görürsün ki bu durumda Mekke müşriklerini geçmiş durumdadırlar. Aynı şekilde Mekke müşrikleri salih insanlara peygamberlere, meleklere ibadet ederdi. Fakat bu zamandaki insanların birçoğu özellikle tarikatçılar salih olmayan, bilakis facir olan, bidat ehli olan bazıları müşrik olan insanlara dua ettiklerini, ibadet ettiklerini görürsün. Bunlardan bir tanesi de Ahmed el-Bedevi Mısır halkının bazıları kendisine sıkıntı isabet ettiğinde Yetişe Ahmed el-Bedevi dediklerini duyarsın. Halbuki ilim ehli bu Ahmed el-Bedevi hakkında derler ki bu kişinin mescide mescitte namaz kıldığı sabit değildir. Hiçbir zaman camiye gelmemiş hayatında ancak bir defa camiye gelmiş o da camiye işleyip geri gitmiş. Aynı şekilde i̇bn Arabi gibi zındıklara ibadet ettiklerini, medet umduklarını görürsün. Ki i̇bn Arabi birçok sapık fikirlere sahip birisi. Bu fikirlerden bir tanesi de vahdetil vücut inancı. Bu da Dünyada, kainatta iki tane hakikat yoktur. Bir tane hakikat vardır. O da Allahu Teala'dır. Dolayısıyla gördüğün her şey Allah'tır. Kadın gördüğün zaman Allah, köpek gördüğün zaman Allah, domuz gördüğün zaman Allah, her şey Allahu Teala'dır diye inanca sahip birisi, aynı fikir inanca sahip olan İbn Farid Tarikatçıların büyüklerinden der ki ben Allah'a ibadet ediyorum Allah bana ibadet ediyor şaşırdım kim kime ibadet ettiğini ben de şaşırdım diye şiirinde e, zikre diyor aynı şekilde bu tarikatçıların bütün tarikatçıların kabul ettiği kaynak kitaplarında Şarani'nin Tabakatul Evliya isimli kitabı. Bu kitapta birçok kısa zikrettiğini görürsün. Bunlardan bir tanesi de örnek babından söylüyorum. Ki bu Şahrani'yi bütün tarikatçılar bu zamanda kabul ediyor. Şahrani der ki ben evlendiğimde ve karımla ilişkiye girmek istediğimde bunu şeyhimin türbesinin içinde yaptım. Bunu yaparken de bütün şeyhlerim tarikat şeyhlerimin ruhları hazır bulundu. <gülüyor> Aynı şekilde Yusuf'un Nebhani'nin Cami'i Keramatil Evliya isimli kitabında bu Yusuf'un Nebhani'de e, bu zamandaki tarikatçıların önem verdiği şahısla, şahıslardan bir tanesi Cami-i e, Cami Evliya isimli kitabında birçok e, kıssa zikreder. Bunlardan bir tanesi de e, Abdülkadir Ceylani'nin bir kıssasını zikreder. O da kadının bir tanesinin oğlu ölüyor. Kadın çok üzülüyor. Abdülkadir Ceylani'ye geliyor. Abdülkadir Ceylani de gözünü kapatıyor. Manevi alemde e, ölüm meleğini görüyor. Ve ölüm meleğinden o kadının çocuğunun ruhunu geri istiyor. O da vermem veririm vermem vermem <gülüyor> ruhunu elinden çekiyor ve ruhlar elinden dağılıyor ve çocuk hayat buluyor. Ala <gülüyor> hal <gülüyor> kardeşler. Bunlar gülünecek şeyler doğru. Ama maalesef tarikatçıların hepsi bu zamandaki tasavvufçuların istisnasız hepsi bu saydığım iki kitabı kaynak kitap olarak görürler. Ve İbn Arabi'ye şeyhül ekber en büyük şeyh lakabı verirler. Ve Allah'tan başkasına onlara ibadet ederler. Nesallullah ala afiyeti ve selame. Ana hal Bundan dolayı kardeşler, tevhidin önemini bilmek gerekir. Davet edeceğimiz zaman insanlara ilk önce tevhidten başlamak gerekir. Ve La ilahe illallah'ın manasını insanlara öğretmek gere öğretmek gerekir. La ilahe illallah'ın manası, Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka ibadete müstehak olan yoktur. İbadetler ancak allah Teala'nın hakkıdır. Budur. La ilahe bütün ibadet edilenleri inkar ediyorum. Birinci bütün ibadetleri tağutları inkar etmen gerekir. Ölüleri, türbeleri, ağaçlara, taşlara bütün bu ibadet edilenleri inkar edeceksin. Sonra ibadetin ancak Allah'a olduğunu ispat edeceksin. Bir kişi İbadetini ancak Allah'a yapsa Fakat Bu tarikatçıların Yaptıkları Şirkleri ikrar etse Kabul etse kendisi yapmasa dahi Bu kişinin tevhidi La ilahe illallahı Allah katında makbul değildir Çünkü peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki Man la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse ikrar ederse ve Allah'tan başka ibadet edilenleri küfretse etse, inkar etse de halal cennet cennete girer. Dolayısıyla sadece la ilahe illallah demek yetmiyor. Bilakis Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar, inkar etmen gerekir. Bundan dolayı baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman allah Teala genellikle kendisine ibadet etmekten bahsediyor. Ve diyor ki: "ولا <gülüyor> Biz bütün ümmetlere peygamber gönderdik. Niye? "أن أعبد الله وأشنيب الطاغوت." Ancak Allah'a ibadet etmelerine davet için ve tagut'tan da uzak durmak için. Ve bütün peygamberler Salih, Şuayb, Nuh, Hepsi demiş ki ya kavm yabudullah malekum min ilahin geyruh Ey kavmim ancak Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadet edileceği edilen yoktur. diye e, davet etmişlerdir. Baktığınız zaman bunlar dememişler Ey kavmim Allah'a inanın. Allah var olduğuna inanın. Ya Böyle dememiştir. Çünkü onlar bu Allah'ın var olduğuna zaten inanıyordu. Ya ancak Allah'a ibadet etmeyi emretmişlerdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye etsinler diye yarattım. Bundan dolayı kardeşler, Allah'ın var olduğuna, mevcut olduğuna, güçlü, kuvvetli olduğuna insanın fıtratı eee Buna inanıyor. insan fıtraten buna inanır. Yani insanın fıtratı Allah'ın var olduğuna inanmaktadır. Çünkü bir insanı bıraksan, fıtratını değiştirmezsen bu kişi büyüse, küçükken bebekken büyüse, büyüse sen ona bir şey anlatmasan kendi içinden bu kişi fıtratından Allah'ın var olduğuna inanır. Hatta Allah'ı inkar eden insanlar dahi Firavun gibi Allah onlar hakkında diyor ki وَجَهَدُوا بِهَا وَاِسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وُعُلُوَّ Onlar Allah'ı inkar ettiler. Fakat nefisleri Allah'ın var olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Fakat zulüm kibirli, kibirden dolayı Allahu Teala'yı inkar ettiler. Aynı şekilde bu zamanda bazı ateistlerin Allah'a iman etmemelerini aslında içlerinden Allah'a iman ediyorlar. Bundan dolayı sıkıntı anında ey Allah'ım di e, çağırdıklarını görüyorsun. Dolayısıyla Allah'ın var olduğu insanın fıtratında e, fıtratında olan bir şey. Dolayısıyla davette Allah'ın var olduğunu falan değil de bilakis davette ibadetin Allah'a yapılacağını anlatmaya Önem vermek gerekir. Önem vermediğin zaman o toplulukta şirk artar. Allah'tan başka ibadet ettiklerini görürsün. Bundan dolayı maalesef maturidiler ve şariler ve kelam ehlinin sahip olan, bu akideye sahip olan toplulukların birçoğunda şirkin yayıldığını görürsün. Niye? Çünkü bu kelam ehli maturidi şariler. Allah'ın var olmadığından falan bahsetmişler. Ancak ibadetin Allah'a yapılacağını falan fazla bahsetmemişler uluhiyet tevhidinden. Dolayısıyla onların topluluklarında şirkin arttığını görüyorsun. İbadetin manası ne, ne demek kardeşler? Şeyhülislam İbn-i Teymi'ye ibadet hakkında der ki ibadet allah Teala'nın sevdiği, hoşnut olduğu bütün fiiller ve bütün zahiri ve batini bütün fiiller ve bütün sözler ibadettir. Allah'ın sevdiği bütün sözler, fiiller, zahiri, batini bunların hepsi ibadettir. Dolayısıyla Allah neyden hoşlanıyor? Diyor ki bana dua edin. Hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Bana kurban kesin, hoşlanıyor. Bana adak adayın, hoşlanıyor. Yani adan yerine gelmesinden hoşlanıyor. Oruç tutulması, kurban kesilmesi, tevakkül edilmesi, ümit edilmesi, korkunması, bütün bunlardan Allahü Teala hoşlanıyor. Dolayısıyla bütün bunların ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla sen bunlardan bir tanesini. Allah'tan başkasına yaptığın zaman ölülere, taşlara, ağaçlara yaptığın zaman peygamberlere, meleklere yaptığın zaman, onları çağırdığın zaman, onlara dua ettiğin zaman, onlara kurban kestiğin zaman, onlara tevekkül, ümit ve onlara yaptığın zaman ibadeti onlara yapmış olursun ve Allah ile onları bir tutmuş olursun. Ale kulli hal Tevhidin öneminden bahsedelim biraz. Tevhidin fazileti. Birinci fazileti kardeşler, her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse bu kişi cennet ehlindendir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen Ubadet ibn-i hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Men kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse, ikrar ederse ve enne Resulullah Muhammed Allah'ın resul olduğuna iman ederse ve enne İsa Abdullah'i ve kelimetuhu el ila ilâ ve ruhun min ve İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisi ve yarattığı ruhlardan bir ruh olduğunu iman ederse vel cennete hakun, cennetin hak olduğunu cehennemin de hak olduğunu iman ederse dekhele el cenneh cennete girmiş olur. Dolayısıyla kim la ilahe illallah hakkıyla yerine getirirse bu kişi cennet ehlindendir. Velev ki o kişi ateşe girse dahi sonunda illa o kişi sonunda cennete girmesi Allah -u Teala o kişiyi cennete sokacaktır. Allah kendisi üzerinde bunu vaat etmiştir. İkinci fazileti her kim tevhide hakkıyla yerine getirirse cehennem ateşi o kişiye haram olmuştur. Zira İtban ibn Malik hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Men kâle lâ ilâhe illallah, yetegî bidâlika vechallah" harum aleyhin nar harramallahu aleyhin nar kim la ilahe illallah derse ve bunu derken de Allahu Teala'nın rızasını arayarak derse ihlaslı olarak derse Allah o kişiyi e, cehenneme cehenneme o kişiye haram kılmıştır o kişi cehenneme girmeyecektir peki kardeşler bazı hadislerde Tevhid ehlinin bir kısmı cehenneme gireceği geçer. Daha sonra ateşte yanıp sonra yine cennete gireceğini geçer. Bu hadiste de İtmen İbni Malik'in hadisinde de kim la ilahe illallah yerine getirirse cehennem ateşi o kişiye haram kılınmıştır. Bu iki hadis sanki birbiriyle çatışıyor gibi e, görünmektedir. Bu iki hadisi nasıl birleştireceğiz? İlim ehli nasıl birleştirmişler? Nasıl cem etmişler? İlim ehlinin birçoğu demiştir ki Cehennem ehli Cehennem bu kişiye Tevhidi getiren kişiye haram kılınmıştır da maksat Bu kişi ebediyen cehennemde Kalmayacaktır. Cehenneme girse dahi sonunda bu kişi Mutlaka ve mutlaka Cennete girecektir. Çünkü Enes İbni Malik'in Hadisinde Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Hadis-i Kudsi'de allah Teala Diyor ki ve izzeti ve celali ve kibriyai le ukhricenne minha men kaale la ilahe illallah. İzzetime celalama ve kibriyama yemin ederim ki şüphesiz ki la ilahe illallah diyeni ateşten sonunda çıkaracağım. Dolayısıyla kişi ateşe girse dahi mutlaka ve mutlaka Allahu Teala o kişiyi ateşten çıkaracaktır. Bu tevhidi la ilahe illallah'ın yerine getiren, ancak Allah'a şirk koşmayan insanlar hakkındadır. Veyahut da bazı alimler de demiştir ki, cehennem ona haram kılar, cehenneme girmez manası, ilk cehenneme girenlerden olmaz. Veya cehennemin en alt derecesinde olmaz. Bilakis hafif derece, derecesinde olur. Sonunda o kişi cehennemden kurtulur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle o kişi cennete girer. Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> bilin ki sadece la ilahe illallah demek yetmiyor. La ilahe illallah mutk etmek, söylemek yetmiyor, fayda vermiyor. Eğer fayda verseydi münafıklara fayda verirdi. Çünkü münafıklar da la ilahe illallah'ı söylüyorlardı. Fakat Allahu Teala onlar hakkında diyor ki innel munafiqine fidderkil esfele minen nar minen nar münafıklar cehennemin ateşin en alt derecesindedirler. Bundan dolayı Vaheb ibn i soruluyor. Deniliyor ki ona La ilahe illallah Cennetin anahtarı değil mi? Vahb ibni Münebbih de Diyor ki evet cennetin anahtarı Fakat her anahtarın Dişleri vardır O di Aynı şekilde La ilahe illallah'ın da Dişleri şartları e Şartları vardır Diyor Vahb ibni Münebbih Rahimullahi Teala Yine Hasan-ı Basriye Soruluyor diyor ki La ilahe illallah diyen cennete girmeyecek mi bunun üzerine Hasan el Basri diyor ki evet cennete girecek fakat bazı şartlarla kayıtlarla kayıtlanmıştır la ilahe illallah şartlarla şartlanmıştır bu şartlardan bir tanesi kardeşler ihlas la ilahe illallah derken ihlaslı olmak ihlas manası ibadetini ancak Allah'a yapmak ancak Allah için yapmak Zira demin ki eee İbn Malik'in hadisinde de olduğu gibi menkale la ilahe illallah yetği bizalik Kim la ilahe illallah derse onunla beraber diyerek Allah'ın rızasını ararsa. Dolayısıyla la ilahe illallah dersen ihlaslı olarak demezsen, ibadetini ihlaslı olarak Allah'a yapmazsan la ilahe illallah'ı yerine getirmiş olmazsın. Bu la ilahe illallah'ın başka bir şartı ise İlim şartıdır. Yani la ila illallah, la illallah'ın gerektirdiği şeyleri bilmendir. Bilmendir. La ila ilallah söylüyorum ama manası nedir? Neyi gerektiriyor? Bütün bunları bilmen gerekir. Zira e, Müslim'de geçen Osman İbn Affan hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men mete ve la illallah, cenne." Kim la ila ilallah bildiği halde derse bildiği halde diyerek ölürse cennete girer bildiği halde dolayısıyla bilmediği halde derse bu kişi cennete girmez üçüncü şart ise kardeşler tasdik etmek la ilahe illallahın gerektirdiği her şey getirdiği her şey tasdik etmek ee, onu doğrulanman onu tasdik etmen doğrulaman zira Muaz İbni Cebel'in hadisinde Müslim'de geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim la ilahe illallah derse yusaddiku lisanuhu kalbehu ve kalbuhu lisanuhu lisanı, dili, kalbini tasdik edip kalbi de dilini tasdik ederek derse o kişi cennete girer. Dolayısıyla içinden la ilahe illallahın getirdiği şeyleri kabul etmen gerekir. Kabul etmezsen münafıklar gibi olursun ve tevhid sana fayda vermez. Beşinci şart, e, dördüncü şart ise yakin. La ilahe illallahı kesin olarak bilmen, kesin bir şüphe etmemen. Zira şüphe ettiğin zaman, İslam hakkında herhangi bir şüpheye ve şekke girdiğin zaman, la ilahe illallah sana fayda verici değildir bundan dolayı Allahu Teala iki şahıs, iki şahıs hakkında bahsederken diyor ki bir tanesi ma azun Entebbi daha iyi ebede zannediyorum ki bu bahçem hiçbir zaman son bulmayacak yani kıyamet kopmayacak diyor şüphe ediyor öyle bir zanda şüphede bulunuyor diğer arkadaşın o da ona diyor ki kefer tebirlediği kalaka seni yaratana küfür mü ettin yani Şüphenin, şekkin küfür olduğunu e, küfür olduğunu beyan ediyor. Yine Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim la ilahe illallah derse musteyqinen biha kalbuh kalbi de kesin olarak buna iman ederse cennete girer. Dolayısıyla kesin olarak iman etmezsen kalbinde şüphe olursa bu kişi e, la ilahe illallah bu kişiye fayda verici fayda verici değildir. Beşinci şart ise kardeşler, <gülüyor> kabul etmen. La İlahe illallahın getirdiği her şeyi kabul etmen. Allah ve Resulü'nün getirdiği her şeyi kabul etmen. Zira kişi Allah ve Resulü'nün dediklerini kabul etmezse, derse ki bu, e, misal vereyim, e, hırsızın elinin kesilmesi, bu zamanda da bu mu olur diye kabul etmese bu kişinin e, la ilahe illallah kendisine fayda verici değildir. Çünkü allah Teala diyor ki innehum kanu izha qîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman kibirlenirlerdi. Kabul etmezlerdi. Dolayısıyla allah Teala onları tekfir etmiştir. Altıncı şart ise ve e, son şart İnkiyat dediğimiz Boyun eğmek La ilahe illallahın getirdiği her şeye Boyun eğmek Yok bana göre şudur Bana göre şöyledir Bana göre bana göre İslam'da Yok bilakis Allah ve Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse Onun sözünün yanında Allah ve Resulünün sözünün yanında Hiçbir söz Kabul edilecek Değildir Tevhidin başka bir fazileti ise kardeşler, bir taife, bir grup insan var ki, bu grup insan tevhidi hakkıyla yerine getiren insanlardır. Ve bu insanlar hesapsız, sualsız, hesapsız, sualsız, azapsız, sorgusuz cennete girecekler. Niye? Niye? Çünkü tevhidi hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı. Bu da İbn-i Abbas'ın hadisinde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la Onlar rukye sormazlar. Birisine gidip bana oku demezler. <gülüyor> <gülüyor> Dağlamazlar. Da dağlamayı biliyorsunuz. Demirle demiri ısıtıyorlar sonra ııı e insana basıyorlar, hayvanlara basıyorlar. Ona dağlamak deniliyor. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Uğursuzluğa inanmazlar. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve ancak ve ancak Rablerine tevekkül ederler. Bu insanlar tevhidi hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı hesapsız ve sualsız, yargısız cennete girecekler. Çünkü kardeşler kıyamet gününde hesap vermek bile kendi haddi zatında bir azaptır. Hesaba çekildiğin zaman azap görüyorsun demektir. Ha bu insanlar bu grup insanlar bunlar da 70 bin kişi bunlar hesapsız sualsız cennete girecekler. Musled İmam Ahmet'te geçen bir rivayete göre bu 70 bin kişinin her e, birinde de bin kişi olacak. Yetmiş bin kişi. Bu her kişide bir kişide bunlarla birlikte bin kişi daha girecek. Ve Allahu Teala'nın 3 avuç dolusu insan girecek. Hesapsız sualsız. Allahu Teala'nın 3 avuç e, dolusu e, insan. Bu da bilindikten sonra bilin ki kardeşler İbn-i Kayyum Teala Hadil Ervah isimli kitabında der ki, bu 70.000 kişi hesapsız sualsız cennete girmeleri bunların diğer insanlardan daha efdal cennette daha büyük derece olduğuna delil değildir. Belki su suallı e e sorgulu cennete giren vardır. Fakat cennette bu 70.000 kişiden daha daha üst mertebededir. Ha, bunlar Sadece bu bakımından sualsız sual, hesapsız e, hesap bakımından diğer insanlardan daha üstün. Çünkü hesapsız girecekler. Ama belki bazı insanlar var ki hesaplı girerler. sorguyla girerler. Fakat cennette onların dereceleri daha yüksek olabilir. Müslimde geçen e, bir rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يُرْقُونَ Onlar ki rükke yapmazlar. Yani okumazlar. Okumayı sormazlardı deminki rivayet. Bu rivayette Müslüm'de geçiyor. Yani kendileri okumazlar. Fakat bu rivayet e, zayıf bir rivayettir. İslam İbni Teymi'e Tevassül ve Vesile isimli kitabında e, bu rivayetin şah zayıf olduğunu e, beyan etmiştir. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de de geçtiği gibi Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine okurdu. Yata, yatmadan önce ellerini kaldırıp e, Nas felak surelerini okuyup üfleyip sonra e, kendi vücuduna e, sürerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala anhanın başka bir hadisinde diyor ki Emre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yesterkiye min ayn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz değmemesi için rukye sormayı emretti. Rukye sorma yani gidip sen soracaksın. Deminki hadiste de sormayacaksın diyor. Fakat bu hadisten kasıt burada sen yesterkiye'den kasıt çokça rukye yapmayı emretti. Yoksa rukye sormayı değil. Bilakis çokça rukye yapmayı emretti. Buradaki sin'den maksat teksir çokluk ifade etmektedir. Tevhidin başka bir fazileti kardeşler. Her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse Allahu Teala'nın yardımı bu kişiye mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın yardımı bu kişiye mutlaka bu insanlara mutlaka ulaşacaktır. Çünkü Allahu Teala diyor ki Wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah iman eden iman edenlere vaat etti, söz verdi daha waamilus salihati salih amel işleyenlere söz verdi lesta khlifan nahum fil ardi kema stakhlafal ladina min sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığı gibi sizi de dünyaya hakim kılacağını vaat etti ve layumekkinan lahum dinahum alladhi irtaba lahum ve dinlerini yaşattıracağını vaat etti. Ve yubeddilennahu min ba'di Korkudan sonra onları emniyete. E, ulaştıracağını vaad etti. Ne yapmaları gerekir? Ya'buduneni la ne bir şey? Ancak bana ibadet et, etmeleri ve bana hiçbir de, hiçbir şeyde şirk koşmamaları şartıyla. Allahu Teala bunu kendisi ayette beyan ediyor. Diyor ki bana ibadet ederseniz ve bana hiçbir şeyde şirk koşmazsanız sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığım gibi sizi de dünyaya hakim kılacağım. Sizi korkudan e, sonra emniyete ulaştıracağım. Ve dininizi yaşattıracağım diyor allah Teala. Dolayısıyla iki şart var kardeşler. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyde şirk ee, koşmamaktır <gülüyor> bundan dolayı kardeşler bazı insanlar davetlerinde her zaman Müslüman devleti kuralım halifeliği getirelim İslam devleti kuralım diye davet ettiklerini duyuyorsun fakat ehli sünnet ve cemaatın daveti maksadı, hedefi, gayesi İslam devleti değildir. Evet, İslam devleti talep edilen bir şey ancak en büyük gayesi ve hedefi bu değildir. Bilakis en büyük davet en büyük hedefi ve gayesi insanlara tevhide anlatmak. insanlara şirkten sakındırmaktır. Dolayısıyla bu insanlar bu konuda yanlış yapmaktadırlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrik Mekke'deyken müşrikler peygambere geliyor. Diyorlar ki: "Eğer bizim kralımız olmak istiyorsan seni kral yapalım. Sana devleti verelim. Karı istiyorsan sana karı verelim. Para istiyorsan, mülk istiyorsan sana mülk verelim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları reddediyor, inkar ediyor ve diyor ki benim bir tek istediğim var, o da la ilahe illallah demenizdir. Dolayısıyla peygamberin bir tek hedefi vardı, o da insanlara la ilahe illallah'ı anlatmak, şirkten sakındırmak. Hedefi devlet falan değildi, He, devlet olsaydı onların dediklerini kabul ederdi, sonra yavaş yavaş bunları düzeltirim derdi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. Mekke'de de bütün daveti La ilahe illallah davet etti. Ben devlet kuracağım. Ee, devletim olacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden e, bahsetmemiştir. Bu bilindikten sonra kardeşler bu zamanda bu asırda birçok insan şöyle bir soru soruyor. Diyor ki kafirler neden bu zamanda Müslümanlardan üstün? Müslümanlardan daha ileri. Niye ya yani niye Müslümanlar bu zamanda zayıf? Bunun cevabı şüphesiz ki Kur'an ve sünnette geçmektedir. Ve bunun Allahu Teala ve Resulü bunu bize bunun cevabını bize açıklamıştır. Çünkü Buhari ve Müslim'de geçen Ebû Hureyre'nin hadisinde olduğu gibi Peygamber diyor ki: "Me enzelallahu deen illa ve enzele lehu dawa." allah Allahü Teala ne kadar hastalık indirdiyse ona bir şifa ilaç indirmiştir. Bilen bilir bilmeyen de bilmez. Dolayısıyla bu hastalığın Müslümanlar niye zayıf? Kafirler niye bizden üstün hastalığın da Allahü Teala şifasını ilacını bize beyan etmiştir. Bunun ilacında şu ayette Allahü Teala bize beyan ediyor. Diyor ki Allahu Teala: "Evellem asabetkum musibetun kad asabtum misleyha." Size bir musibet isabet etmişti. Uhud savaşından bahsediyor. Size bir musibet isabet etti Uhud savaşında. "Kad asabtum misliha." Siz iki katını onlara isabet ettirmiştiniz Bedir'de. İki kat kafir öldürmüştünüz Behir'de, Bedir'de. Kultun an dediniz ki bu musibet bize niye geldi? Niye Uhud'da yenildik? Bu musibet bizim başımıza niye geldi? Allah cevabını veriyor. Diyor ki: "Kul huwa min ind enfusikum enfusikum." ki bu kendi nefislerinizin kendi nefislerinizden dolayıdır. Kendi ellerinizden dolayıdır. Kendi nefislerinizden dolayıdır. Yani bütün suç sizin. Allahu Teala da Şüphesiz ki Allahu Teala adaletlidir. Dolayısıyla size bir musibet isabet ettiyse kendinizi sorguya sorun diyor Allahü Teala. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: "Zaharu'l fesadü fi'l berri ve'l bahri bi ma nas." İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı yerde yerde yeryüzünde ve denizde fesat vuku buldu. Fesat hasıl oldu. Yani bütün fesatlar bütün problemler insanın kendi elleriyle yaptığı günahlardan dolayı olmaktadır. Bundan dolayı kardeşler bir grup insan bir taife bir grup insan şöyle bir fikirle gelmişlerdir ve demişler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi Kafirlerin güçlü olmasıdır. Güçlü olmalarından dolayıdır. Kafirlerin teknolojisi olmasından dolayıdır. Onların güçlü olmalarından dolayıdır. Bundan dolayı bütün, hep insanlara işte kafirlerin şöyle pro, güçlü, böyle güçlü, şöyle teknolojisi, böyle teknolojisi var. Bundan dolayı Müslümanlar eziliyor. Biz de güçlü olmamız lazım. Biz de böyle teknoloji olması lazım değil. Hep böyle şeylerden bahsettiğini görürsün. Halbuki Allahu Teala bu bunu diyen insanları yalanlamıştır. Ve demiş ki Allahu Teala dedi ki: "Ve in tesbiru ve teteku la yedurkum keyduhum Er sabrederseniz ve Allahu Teala'dan korkarsanız, muttaki olursanız la yedurkum keyduhum şey'en. Onların hilesi size hiçbir zaman zarar vermez. Yani onların hilesi olsun, gücü olsun, teknolojisi olsun. Allah diyor ki: eğer sabredip muttaki olursanız Allah'tan korkarsanız onların teknolojisi hilesi size bir bir zarar verici değildir diyor allah Teala. Dolayısıyla bu grup iddia ettiklerinde allah Teala bunları yalanlamıştır. Bizim e, zayıf olmamızın sebebi kafirlerin işte teknolojisinden falan dolayı değildir. Başka bir grup insan Türemiştir. Ve bunlar da şöyle bir iddiada bulunmuşlardır. Dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi, güçsüz olmasının sebebi Müslüman devletlerinin başındaki zalim devlet reisleridir. Bundan dolayı bütün günlerini, bütün konuşmalarını Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmakla geçirmektedirler şu devlet reisi şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle bir ayıbı var, bu böyle bir günahı var. Günlerini bu dedikodu ile geçirmektedirler. Bundan dolayı Müslümanlar zayıftır derler. Halbuki Allahu Teala bunları da yalanladı ve dedi ki allah Teala وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا Biz bazı zalimlerin diğer zalimlere musallat kıldık. Bazı zalimleri Diğer zalimlere musallat kıldık, problem kıldık. Niye? Bimekânu yeksibun, kendi elleriyle kazandıklarından dolayı biz onları birbirine kırdırdık diyor Allahü Teala. Dolayısıyla senin devletinde zalim bir devlet reisi varsa bu senin kendinin zalim olduğundan dolayıydı Allahü Teala. Öyle bir zalim devlet reisi sana sana nasip etti. Sen zalim olmasaydın, adil olsaydın. Şüphesiz ki Allahu Teala sana adil bir devlet reisi nasip ederdi. Sahabenin zamanla baktığımız zaman sahabe adil, güvenilir, ibadete yakın sahabeye Allahu Teala Ebu Bekir gibi birisini nasip etmiş, Ömer gibi birisini nasip etmiş, Osman ve Ali gibi birisini nasip etmiş. Bundan dolayı bazı insanlar ne zaman Ömer gibi bir devlet reisi başımıza gelecek diye dediği zaman onlara de ki sen Ömer gibi olduğun zaman Allahu Teala da sana Ömer gibi bir devlet reisi nasip edecek. Bundan dolayı kardeşler Haccac Irak'a vali olduğunda der ki ya ehlel Irak inneni ukubetun lekum ala dunubikum ey İrak ehli ben size Allahü Teala beni size bir azap bir ceza olarak gönderdi. Niye? Çünkü sizin kendi günahlarınızdan dolayı. Ki Haccac zalim birisiydi, diyor ki benim Allah sana beni size yolladı çünkü siz zalimsiniz. Ben Allah'ın bir ukubetiyim, bir azabıyım diye. Haccac böyle bir şey söylemektedir ki doğru söylüyor. Kaldı ki kardeşler, bu insanlar Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmak. Onların ayıplarını insanların arasında anlatmak, teşhir etmek, onlara tağan etmek, onlara kötü konuşmak ehli sünnet ve cemaatın in inancından, akidesinden değildir. Zira bütün ehli sünnet ve cemaatın kitap akide kitaplarına baktığınız zaman derler ki: "Ve la naral huruc ala eymetina ve ulati umurina ve injaru ve salahi muafat Müslüman devlet reislerimiz zalim dahi olsa onlara baş kaldırmayı e, biz caiz görmeyiz. Onların ıslahı için e, dua ederiz. Fudayl İbni Ayyad'a diyor ki Fudayl İbni Ayyad eğer bir tek duamın kabul olunacağını bilseydim bunu da devlet reisi hakkında harcardım. Çünkü devlet reisinin ıslah olmasıyla diğer insanlar da ıslah olur onun kötü olmasıyla diğer insanlarda e, kötü olur. Kaldı ki Müslüman devlet reislerine taan etmek değil uzatmak dediğim gibi Ehl-i Sünnet'in inancından değildir. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat, ve Cemaat Kur'an ve Sünnet'e tabi olmaktadır. Sünnette de Bukhari ve Müslim'de geçen i̇bn Mesud'un hadisinde olduğu, olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnnekum seterauna ba'di esera وَاُمُورًا تُنْكِرُونَهَا Benden sonra esere göreceksiniz. Esere ne demek? Yani devlet reisleri kendilerinin e, malı olduğu, parası olduğu, hep kendilerini harcayacaklar, hep paraları kendileri yiyecekler, kendi halkına vermeyecek. Peygamber bunu beyan etmiş. Demiş ki bunu göreceksiniz. ki تُنْكِرُونَهَا Ve inkar ettiğiniz bazı, Şeyler göreceksiniz. Yani devlet reislerinden masiyet, günah falan göreceksiniz. Bunun üzerine sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü eğer böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki tu Kendi hakkınızı yerine getirin. Yani hakkınız ne? Onlara itaat etmek. Kendi görevinizi yerine getirin diyor peygamber. Onlara itaat edin ve teselun Allah'a hakkakum ve kendi hakkınızı da Allahu Teala'dan sorun. Demiyor ki başkaldırın, onları öldürün, onlara e, onların ayıplarını anlatın. Yok. Onlara itaat edin, e, kendi görevinizi yapın ve Allahu Teala'dan da kendi hakkınızı sorun. Müslim'de geçen Hüzeyfen hadisinde de olduğu gibi peygamber diyor ki, öyle insanlar gelecek ki Vücutları şeytan vücudu, kalpleri, vücutları insan vücudu, beşer vücudu, kalpleri şeytan vücudu, şeytan kalbi. Devleti, öyle bir devlet reisi gelecek ki böyle olacak. Yani sen bir devlet reisini bu kadar kötü bir vasıfla vasıflayabilir misin? Vasıflamış Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, kalbi şeytan ama cismi insan. Sahabe soruyor, ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İsma ve it'a ve indara ba zahrak ve malik." olduğu müddetçe İsma ona duy, itaat et. Sırtına vurup malını alsa dahi ona itaat et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye çünkü kardeşler, Ehli Sünnet ve'l Cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu demesinin sebebi bir sebebi var. Yani belki ona itaat etmek falan insana zor gelir. Günah işliyor falan ancak ona baş kaldırdığın zaman o ülkede kaos olur. Fitne olur. Problem olur. Müslümanların kanı dökünür. Emniyet olmaz. Ve ona başkaldırdığın zaman mevsede kötülük daha çok olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Bundan dolayı Selef der ki bir gün Selef der ki 70 sene zalim bir devlet reisiyle yaşamak bir gün devlet reissiz yaşamaktan daha hayırlıdır derler. Bir gün benim devlet reisim olmasın ama 70 yıl zalim bir devlet reisinin altında yaşayayım o daha hayırlıdır der. Niye? Çünkü bir gün devlet reisi zalim dahi olsa bir devlet reis olması ülkede ne olur? Millet birbirini öldürür. Her taraf soyulur. Dükkanlar soyulur. Emniyet gider birbirine tecavüz ederler, öldürürler, kan akar. Bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat buna e, önem vermiştir. Çünkü başka bir hadiste, Müslimin hadisinde e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men ra'a min emiri şey'en yekrehu felyekrehu ma felyekreh ma yati min ma'siyetillah ve la yenz'an yedu min'at'a." Kim Müslüman devlet reisinden bir kötülük görürse, bir günah görürse onu kalbiyle sevmesin. O, o kötülüğü kalbiyle sevmesin. Daha ve elini itaatten çekmesin. İtaat e, itaat etsin e, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ana kulli hal kardeşlerim. Başka bir grup insan daha türedi. Bunlar da dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi güçsüz olmasının sebebi Müslümanlar Az olduğundan dolayıdır. Azlar. Yani yapmamız gerekir? Dediler ki hep toplanmamız gerekir. Ehli sünneti, bidat ehli, şu grubu, bu grup hiç önemli değil. Önemli olan biz bir olalım. Toplanalım, çok olalım ve düşmanlara karşı zafer elde edelim diye insanları bu bir yeni bir metotla gelmişler. Ve demişler ki, ihvanül muslimin gibi demişler ki hep bir olalım, hatamız olursa hatamızı görmezlikten gelelim. Önemli olan çok olup, birlikte olup devlet reisi, devleti ele geçirelim diye bir nidada, yeni bir metotta bulunmuşlardır. Allahü Teala bunları da yalanlamıştır. Bunların da hata olduğunu ayetinde, Kur'an'da beyan etmiştir. Zira Allahü Teala diyor ki, ve yevm Huneyn iz acjebetkum kesretukum felem tugni ankum şey'e. Huneyn günü sizin çokluğunuz sizi aldatmıştı. Çünkü Huneyn'de Müslümanlar çoğuz değil, Biraz kibirlendiler. Çokluğunuz sizi aldattı. Sonra Allahu Teala diyor ki: "Felem tugni ankum şey'e." Fakat o çokluğunuz size hiçbir fayda vermedi. Dolayısıyla çokluk bir fayda verecek değildir. Allah Teala'nın da e, beğen ettiği gibi. E, bilakis Allah Teala Yahudileri kötülemiştir. Niye? Çünkü Yahudiler kalpleri ayrı ama cesetleri bir gibi göründüler. Birisi başka inanıyor, birisi başka inanıyor ama birlikte gibi göründüler. Bundan dolayı Allah Teala onlar hakkında der ki: "Tehsebuhum cemian ve kulubuhum şetta." Onları tek zannedersin fakat kalpleri kalpleri ayrıdır. Der Yahudiler hakkında. Dolayısıyla çok olmak işte bütün grupları bidat ehliyle bir olmak çoklukta bulunmak bu fayda verici değildir. Çünkü fayda verseydi Allahu Teala demezdi. Ve yevme Huneyn günü çokluğunu sizi aldattı fakat size bir fayda size bir fayda ee, vermedi. Dolayısıyla kardeşler bu İhvan-ı metodu nedir? Hasan bennanın da dediği gibi ya'dırı ba'duna ba'dan fi, e, fi e, ihtilaf ettiğimiz şeyde birbirimizi mazur görürüz, hoş görürüz ve ittifak ettiğimiz şeyde de ittifak ederiz. Bu metot Yanlış bir metottur Selefin metodu değildir Sahabenin metodu değildir Zira sahabe Selef bir gruptan Bir taifeden yanlış gördüğü zaman Yanlış bir inanç gördüğü zaman O taife o gruptan Sakındırmıştır Onların hatalarını bidatlarını şirklerini Anlatmıştır Bundan dolayı cehmiyeden sakındırmıştır Mutezileden sakındırmıştır Kullabiye'den sakındırmıştır Murci eden sakındırmıştır. Haricilerden sakındırmıştır. Kaderiye'den sakındırmıştır. Rafizilerden, Şialardan sakındırmıştır. Ve bütün dalalet sünnet üzerine olmayan gruplardan sakındırmıştır selef. Ve bunda da icma vardır. Hiçbiri dememiştir ki bir olalım. problem yok. Düşmana karşı bir olmamız lazım diye hiçbiri böyle bir şey beğen dememiştir. Dolayısıyla Hasan-ül Benna'nın metodu Yeni bir metottur Bidat bir metottur Ve sünnette Selefin inancında bir yeri Bir yeri yoktur Bu bilindikten sonra kardeşler Tevhidin başka bir fazileti de Tevhidi hakkıyla Yerine getiren Allahu Teala bunun bütün günahlarını Affeder Bütün günahlarını affeder Zira Müslüm'de geçen Ebu Zerr hadisinde Allahu Teala hadis-i kutsi'de der ki: "Ey İbn Adem! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك Allah der ki: "Ey Ademoğlu Dünya dolusu bana bir hatayla gelirsin, dünya dolusu hatayla gelirsin. Fakat bana hiçbir şeyde şirk koşmazsan ben de sana dünya dolusu Mahfiret ve rahmet ile gelirim." Ben de seni dünya dolusu rahmet ile gelirim. Dolayısıyla tevhide hakkıyla yerine getiren insan ne kadar da günah olsa da u Teala o kişiyi Allah-u Teala affeder ve cehennemde ebediyen kaldırmaz. Başka bir hadiste e, ha hakim sahihliği hadiste Allahu Teala kıyamet gününde bir kişiyi getirir. Hesaba sorma çekmek için. Sonra Allah-u Teala der ki sen şunu, ey kulum, sen şunu, şunu, şu günah, şu günah, şu günah yaptın diye tüm günahlarını sayar. Okulda kulda Allah-u Teala da sonunda der ki, bütün bu günahları yaptın mı ey kulum der. O da ikrar eder. Evet ey Rabbim. Utanarak der ki, evet ey Rabbim bugün günahları yaptım der. Allah-u Teala ona der ki, yazmadığımız elçilerimin, meleklerin yazmadığı bir şey var mı? Bir İyilik yaptığında onları yazmadığı bir şey var mıdır? Okulda der ki: "Hayır ey Rabbim, her şey yazmışlardır. Bir şey unutmamışlar. Bütün iyiliklerim artık bitti. Daha günahlarım daha çoktur." Bunun üzerine Allahü Teala der ki: "Bugün sana hiçbir zulüm yoktur." der. Sonra bir kağıt getittirir. Kağıdın üstünde "La ilahe illallah" yazıyor. Der ki: "Ey kolum. Sen la ilahe illallah hakkıyla yerine getirmiştin. Bana hiçbir şeyde şirk koşmamıştındır. der. o kağıt la ilahe illallah yazılan kağıt ile günahları tartırır ve la ilahe illallah kağıda ağır gelir. Günahları yok olur Vallahi Teala o kişiyi cennetine sokar. Dolayısıyla kardeşler kişi önemli olan bazı insanlar gece gündüz namaz kılıyor. Bak tarikatçılara bakın. Tasavvuculara bakın. Adamların bazıları sakallı, sakallı da dizne kadar geliyor. Gece gündüz namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar belki her gün. namazı kılıyorlar. Fakat bakıyorsun, şeyhinin geleceğini bildiğini inanıyor. Benim gece kaç defa döndüğümü şeyhim gördüğünü inanıyor. Şeyhin kalbindeki geçeni bildiğini, bildiğini inanıyor. Allah'ın sıfatını Gaybı, geleceği bilme sıfatını şeyhine veriyor ve şeyhiyle Allah'a bir tutmuş oluyor. Bu kişinin bütün bu amelleri boşa gitmiş oluyor. Dolayısıyla önemli olan tevhidi yerine getirmen, şirk koşmaman. Çünkü allah Teala diyor ki, <gülüyor> Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gitmiştir. O kişinin gece gündüz namaz kılması o kişiye bir fayda, bir fayda vermez. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cennete haram kılmıştır artık cennete ebediyen o kişiyi giremez peki şirk ne demek kardeşler şirk Allah'a has, Allah Allah has olan bir şey Allah ile ne, başkasına ne vermek Allah'a has olan bir şey nedir misal Allah'a ibadet etmek Allah'a dua etmek Allah'a namaz kılmak, Allah'a tavaf etmek, oruç tutmak, güvenmek, tevekkül etmek, ümit etmek, korku, medet ummak, bütün bunlar Allah'a hastır. Bütün bu ibadetler ancak Allah'a hastır. Sen bunlardan, bu ibadetlerden bir tanesini şeyhine verdiğin zaman işte orada şehin ile Allah'a bir tutmuş oluyorsun, ortak koşmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Şeyhin geldiği zaman bir kişi geldiği zaman onun önünde kurban kestiğin zaman onu tazim etmek için, yüceltmek için kurban kestiğin zaman işte o ibadeti o şeyhine vermiş oluyorsun. Şeyhim geleceği bilir iddia ettiğin zaman Allah'ın sıfatı olan geleceği bilmeyi şeyhine vermiş oluyorsun. Çünkü Allahu Teala diyor ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ gaybın anahtarı, geleceğin anahtarı ancak Allah'tadır ve Allah kimseye haber vermez bunu. Âlimul gaybi felâ yuzhiru alâ gaybihi ehada illa men irtedâ min Rasul. O gaybi bilicidir. Gaybi hiçbir kimseye haber vermez ancak peygamberlerden istediklerine hariç. Bazı peygamberlere haber vermiştir. <Gülüyor> Bazı şeylere. Bunun dışında peygamberlerden hariç kimse bunu iddia edemez. İddia ettiyse Allah ile kendisini bir tutmuş olur ve <Gülüyor> İşte burada şirke girmiş olur. Günahları affetme. Kimin kimin elinde? Allah'ın elinde. Sen dediğin zaman ben menzile gittim. Menzil tarikatçılarına. Orada şeyh beni affetti. Bütün günahlarımı affetti dediğin zaman aynı papazlar gibi Hristiyanlar gibi şirke düşmüş olursun. Bundan dolayı e, şirkin Tehlikelisi, tehlikesi çok kardeşler. Şirk, Allahu Teala şirk koşanı asla affetmeyecektir. O kişi asla cennete girmeyecektir. Dolayısıyla o tarikatçılara, sufilere falan baktığınız zaman belki ibadet ediyorlar ama Allah'ı sevdiğini iddia ediyorlar. Fakat problem önemli olan sen Allah'ı sevmen değil. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu ona bakman lazım. Allah da şirk koşanı asla sevmez. Tevhidin başka bir fazileti kardeşler. Tevhid bütün günahlar tevhid ile diğer günahlar tartıldığı zaman şüphesiz ki tevhid ağır gelecek. O günahların hiçbir değeri olmayacak. Zira hadis de geçtiği gibi Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya şöyle diyor. Alimni şeyen ezkuruke ve du'uke Ey Allah'ım, bana bir şey öğret ki onunla seni zikredeyim, onunla sana dua edeyim. Allahu Teala da Musa Aleyhisselam'a diyor ki: "Kul la ilahe illallah, la ilahe illallah." De. Musa Aleyhisselam diyor ki: Ey "Ya Rabb, kul bütün kullarım bunu diyor. Bütün kulların la ilahe illallah diyor. Allahu Teala da diyor ki Musa Aleyhisselam'a: "Ya Musa, لو ان السماوات السبع ve ma fiha وَلَا اَرَض۪ينَ السَّبْعُ وَمَا ف۪يهَا ف۪ي كِفَّتٍ وَلَا اِلَهَا اِلَى اللّٰهِ ف۪ي كِفَّتٍ لَا رَجَحَتْ لَا اِلَهَا Ey Musa, yedi kat, yedi kat sema ve içindekiler ve yedi kat yer ve içindekiler bir terazinin bir tarafında olsa ve la ilahe illallah diğer tarafında olsa şüphesiz ki la ilahe illallah ağır gelir. La ilahe illallah'ın fazileti bu işte. Hakkıyla yerine getirdiğin zaman ilim talep ettiğin zaman İbadetleri ancak Allah'a yaptığın zaman Şirki bildiğin zaman Şirkten uzak durduğun zaman Şirk koşan insanlardan da Uzak durduğun zaman Bazı günahların olsa dahi O la ilahe illallah kıyamet gününde Seni kurtaracaktır Terazide ağır gelecektir Dolayısıyla kardeşler Size tavsiyem ilim talep edin La ilahe illallah ne demek bilin Şirk ne demek bilin Şirk ehlini bilin Bidat ne demek bilin. Bunlardan uzak durun. İnsanlara sakındırın şirkten. Şirk ehlinden sakındırın. Tevhide davet edin. Eğer bunu yaparsanız Allahu Teala'nın izniyle bu la ilahe illallah'ın bütün faziletleri kıyamet gününde faydasını görürsünüz. Yok. Bunu yapmazsanız, ilim talebi etmezseniz, e, tembel olursanız, cahil kalırsanız Allah göstermesin belki bilmediğiniz e, bir durumda şirke düşürsünüz bilmeyerek ve bütün amelleriniz boşa gider. Dünyada da ahirette de Allah göstermesin size azap olur. Tayyip <gülüyor> bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> Tevhidin kısaca faziletleri e, bunlardı. Son olarak e, bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da belki içinizden bir tanesi soracak. Bu müşrikler, kafirler birçok iyilik yapıyorlar. Birçok güzellik yapıyorlar. Bazen yardım ediyorlar. Namaz kılıyorlar veya kafirler, Hristiyanlar veya Yahudiler. İçlerinden iyi olanları da var. Yardım edenler var, iyilik yapanlar var. Bunların bu iyilikleri ne olacak? Kıyamet gününde bir faydası olacak mı bunlara? Di. Soracak olursan, cevap olarak deriz ki, bunların bütün bu iyilikleri bir faydası kıyamet gününde olmayacak bunlara. Faydasını göreceklerse dünyada görecekler. Çünkü Allahü Teala adildir. Dünyada o kişi e, yaptığı iyiliklerin karşısını dünyada görür. Belki Allahü Teala onu zengin eder, belki hastalıklardan korur, belki musibetlerden korur, mükafatını dünyada görür. Ancak kıyamet gününde onun hiçbir faydası olmayacak ona. Çünkü Sahabeden bir tanesi Ayşe radıyallahu teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ki Ey Allah'ın Resulü İbni Cüdan denilen şahıs Fakirlere yardım ediyordu Hacılara su dağıtıyordu Akrabalarını ziyaret ediyordu Bütün bunlar kıyamet gününde Ona fayda verecek mi diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bu hadis Müslim'de geçiyor hadis, Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La, hiçbir fayda vermeyecek. İnnehu lem yekul yevmen rabbi gfirli yevmeddin. O hiçbir gün, ey Allah'ım kıyamet gününde beni affetti demedi. Dolayısıyla hiçbir faydası olmayacak. Yani kıyamete inanmadı demek istiyor Allah-u Teala. Kıyamete iman, inanmadığından dolayı, kafir olduğundan dolayı, bütün bu yaptıkları kendisine fayda vermeyecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki içinizden birisi sorsa ki peki Ebu Talib'e nasıl fayda verdi? Çünkü Ebu Talip kıyamet gününde cehennemde e, cehennemin en hafif azabında olacak diye sorursanız cevap olarak deriz ki Ebu Talip en hafif azap olmasının sebebi dünyada yaptıklarından dolayı değildir bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona özel bir şefaatinden dolayıdır o da sadece Ebu Talib'e hastır. Bunun dışında kimseye hiçbir kafire peygamber şefaat etmeyecek. Ebu Talib'in şefatı da e, ayağının altına bir ateş konulacak. O ateşle beyni fokur diyecek. Bu da en alt e, en az azabı olan e, şahıstır. Tabii, e, bu kadarla iktifa ediyoruz. O, sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âlihi ve sahbi ecmaîn sorularınız varsa sorun. <gülüyor> <gülüyor> Müslüman mı yani? Muâhid <gülüyor> mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası kafir çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin hadisinde hadis Buhari'de geçiyor bir tane bir kişi geliyor Peygamber'e diyor ki babam nerede diyor Peygamber diyor ki ateşte adam üzülüyor sonra çağırıyor diyor ki benim ve senin baban ateşte diyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah ateştedir. Nasıl olur peygamber bunu ben deyici değilim. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Bize düşen nedir? Ona itaat etmektir ve iman etmektir. Peygamber dediyse doğrudur. Peygamberin annesi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesi hakkında da şöyle bir hadis var peygamber diyor ki Anneme istiğfar etmek için Allah'a e, izin istedim. İzin verilmedi. Ona istiğfar etmek için. Yani onun naff olması için izin verilmedi. Demek ki Müslüman değilmiş. Onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bunu, bu, bu, bu bana izin verildi. Dolayısıyla e, annesi de Müslüman değildi. Babası da e, Müslüman değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu konuda bazı uydurma hadisler var. Ee, bu uydurma hadisler işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesi ve babası dirildi. Sonra da iman ettiler. Sonra yine öldüler diye. Ee, bütün bunlar uydurma hadistir. E, sahih değildir. Ne? Und geht darum, es gibt hier zum Beispiel in unseren islamischen Ländern so viele Leute, die Schirp machen, also großen Schirp und ähm, die denken, dass sie äh, Muslime sind und die leben halt im Schirp, also Ekber und ist das dann so, wenn wir die zum Beispiel sehen, dass die Schirp machen, wenn wir die sehen, dass wir dann äh,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 biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak e, birisine kâfir deme konusunda en titiz taife, grup biziz. Ehl-i sünnet ve cemaattir. Birisine kâfir ilan etmek için çok titizler ve çok korkarlar. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki kim birisine kâfir derse. Muslim'de geçiyor bu hadis. Kim birisine kafir derse, o kişi kafir değilse, o küfür kelimesi kendisine döner. Bundan dolayı e, bu konuda ehli Sünnet ve Cemaat diğer bidat ehlinin e, e, bidat ehlinin aksine çok titiz dediler. Çünkü bidat ehli kendisinden olmayan insanlara hemen kafir der. Sen bana kafir dedin, bidat ehline göre Birisi sana kâfir dese o da hemen ona kâfirdir. Anladın <gülüyor> mı? Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te bu yok. Çünkü birisi senin senin hakkında yalan söylerse sen onun onun hakkında yalan söyleyebilir misin? Birisi senin ehlinle zina etse sen onun ehlinle zina edebilir misin? Edemezsin. Çünkü bu Allahü Teala'nın hakkı. Sen yapamazsın. Aynı şekilde birisi sana kâfir derse sen de ona kâfir diyemezsin. Ancak bazı şartlar bulunduğu zaman bunlardan o kişi gerçekten küfür işlediği zaman gerçekten şirk işlediği zaman Kur'an ve sünnete göre şirk ise küfür ise o kişi küfür işlemiştir. Şirk işlemiştir. Yoksa sana kafir diyor o adam hemen sen de ona kafir diyemezsin. Kur'an ve sünnete göre o kişi küfür işlemişse şirk işlemişse o bir. İkincisi o kişi e, cahil mi değil mi? Çünkü o kişi cahil ise yani öyle bir ülkede yaşıyor ki öyle bir köyde yaşıyor ki bu kişiye bunun şirk olduğunu kimse anlatmamış. Hiçbir insan bunu anlatmamış. Bu da o şirkin dinden olduğunu zannediyor. Öğrenme ee, kabiliyeti de yok bunun. Öğreneceği gideceği yerde yok. O imkan yok. O zaman bu kişi mazurdur. Çünkü nasıl öğrensin adam? İmka ama adam öğrenme imkanı varsa bir şehirde yaşıyorsa ama imkanı olmasına rağmen aldırış etmediyse ve da kendisine uyaranlara bunlar Vahhabi değil ee, uzak uzaklaşmışsa onlardan araştırmamışsa bu kişi mazur olmaz. Bu kişi mazur olmaz. Mazur olan kişi kendisine hiç anlatılmayan, hiç duymayan bu insan mazurdur. Bu şart da bulunması şarttır. Üçüncü şart o kişi ikrahla mı, zorla mı bunu yapıyor, bu şirki yapıyor, bu küfrü yapıyor. Yoksa zorla değil mi? Birisi kafasına silah mı dayıyor yoksa kendi kendine mi yapıyor? İkrah varsa o kişi tekfir edilmez. Başka bir şart o kişi hatayla mı yapıyor hatasız mı yapıyor? Bilerek mi yapıyor bilmeyerek mi? Yani sen Kur'an'ı yere attığın zaman nedir bu? Küfürdür. Ancak sen Kur'an'ı düşürdüğün zaman kendi elinde olmayarak. Bu nedir? Bu kişi kafir olmaz şüphesiz. Değil mi? Hata hatayla mı yapıyor? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şahıstan haber veriyor. O şahıs çölde devesini kaybediyor. Tam öleceği zaman birdenbire devesini birdenbire buluyor. Sevinçinden diyor ki: "Ey Allah'ım ben seni Rabb'inim sen de benim kulumsun." diyor. Hata yapıyor. Sevinçinden şaşırıyor. "Ben seni Rabb'inim sen de benim kulumsun." diyor. Hatadan dolayı. Allahu Teala bu kişiyi mazur görüyor. Çünkü isteyerek bilerek demedi. Başka bir şart ise bu kişi tevil ediyor mu etmiyor mu? Yorumluyor mu? Çünkü e, Ömer radıyallahu teala anhu'nun zamanında Kudamet ibn Mazun denilen sahabi içkiyi helal görüyor. İçkiyi helal görmek küfür. Haramı helal görürsen adam dinden çıkar. Fakat Ömer radıyallahu teala anhu Kudamet ibn Mazun sahabi çağırıyor. Diyorsan nasıl olur da helal görürsün? Diyor ki Allahu Teala diyor ki iman edip, muttaki olanlar Allah'tan korkanlar istediğini yer ve içerler istediği yer yemeli ve içmelerinde bir sakınca yok ben de iman ettim, Allah'tan korkuyorum dolayısıyla iç, istediğimi yerim ve içerim içkiyi de içerim diye yanlış anlıyor ayeti buna tevil denir, yorumlama diye. yanlış anladığından dolayı bu kişi tekfir edilmiyor Ömer radıyallahu teala bunu yanlış anladığını beyan ediyor ve tekfir etmiyor Aynı şekilde. bir kadın cariye, bir kadın erkek cariyesi erkek kulu ile erkek erke, pardon erkek kölesi ile zina ediyor. Sonra Ömer <gülüyor> raddiyallahu taala anhu çağırıyor diyor. Bunu niye yaptın? Diyor ki Allahu Teala diyor ki "İlla ma malakete imanukum." Yani kölelerin size helal kılındı ayetini okuyor. Bu da bana helal diyor. Bu da benim kölem. Yanlış anlıyor ayeti. Çünkü o sadece kadın köleler için geçerli. Kadın yanlış anlıyor. Yanlış anladığından dolayı Ömer te radıyallahu teala bu kadını mazur görüyor ve tekfir etmiyor. Dolayısıyla bu şartlar bulunmadığı zaman böyle durumlar olduğu zaman kişi tekfir edilmez. Aynı şekilde bu kişi küfür veya şirk işlediği zaman onun şirk olduğunu küfür olduğunu Kur'an ve sünnetten delillerle onu açıklaman lazım. Kur'an ve sünnetten. Daha sonra o kişi ısrar ediyorsa bu vahabidir. bunu ne derse getirmem diyorsa bu kişi o zaman kafir olur, müşrik olur. O başka. Mesela ben o anlamadım. Nasıl helal yani? Erkeğin nasıl helal? Erkeğin bir kadın kölesi varsa cariye, o, o sana helal. Sadece erkek için. Anlayabildin mi? Savaşta, savaşta. Köle, o kadın sana helal. Yani istediğini yaparsın o kadınla. Ama bu e, kadın için geçerli değil. Kadının erkek bir kölesi varsa yapamaz istediğini. Bu sadece erkek için geçerli. bir tane var ya. Zaten olaydan, cari ben Kesinlikle anlaymam diyor. Benim annem diyor, şey bir şeyden anlatıyor ama şey diyor orada. Adın, e, televizyonda anlatıyor, diyor bunun e, batıdır diyor, şey, bunun aslısı yoktur diyor. O bilinen bir bilin. yüce. Bu ayette geçiyor. <gizli> yani bunu adam imkan ederse dinden çıkar. Yuhafizun <gizli> ala furucuhim illa mâ melekete imanukum. Onlar ferçlerine sahiptirler. Ancak kadınları, zevceleri ve e, ellerinin sahip olduğu köleler hariç, kölelerine helal. Nam. Tamam. <gülüyor>